Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Sizlere yine bir dışarıdan röportajla sesleniyorum. Bu da demek oluyor ki İstanbul'da değilim. Ee, yeni yayın dönemindeyiz. Ee, birazdan kendisine konuk olduğum konukla konuşmaya başlamadan evvel, onu tanıtacağım tabii, Selim Erdin ile beraberiz. Ee, onunla konuşmadan hemen biraz şunu söyleyeyim, yeni yayın döneminde programımızda da ufak değişiklikler oldu. Ee, artık ben Yel Takım ve Yağmur Yıldırım ee, beraber yapıyor olacağız programı ee, şu anda Selim Erdir'in e, ofisindeyiz tekrar ben teşekkür ediyorum ee, kabul ettiğin için <gülüyor> ya benim için zevk tabii ki ee, evet. ben teşekkür ederim neredeyiz e, Selim Erdir? Şu anda e, İzmir'in meşhur Kıbrıs Şehitleri e, sokağına kenardan bakıyoruz. <gülüyor> evet şu an e, Kıbrıs Şehitleri e, açık bir e, manzarası var burada. <gülüyor> e, Aksay plazadayız. Hı hı. Burası e, İzmir'in 5 e, tane, daha doğrusu 6 tane, Alsancaktaki 6 tane gökdelenlerden bir tanesi. 20 e, katlı bir yapının 3. katındayız şu an. Süper. E, bir seri var, ben sana da kısaca bilgisini vermiş olayım. E, daha önce röportajda dinlemeyenler de bundan bilgi almış olurlar bir şekilde İzmir'de daha fazla vakit geçirmemi de bahane ederek İzmir'de mimarlık alanının göbeğinde kenarında ya da çevresinde işler üreten insanlarla beraber bu fırsatı değerlendirip onların nelerle uğraştıklarını öğrenmek için aslında bu röportaj serisini yapıyorum. Daha önce de mimarlarla röportajlarımız olmuştu ama radyo programının kendisi zaten mimarlığın tüm hallerine dair konuşmalar olduğu için bir şekilde mimarlık ve tasarım alanına giren Uğraş, uğraşları sahip olan kişilerle buluşup konuşuyoruz. Aslında senle programın böyle sonlarına doğru esas konu olarak bağlanacağımız nokta tam olarak da böyle bir yapı yapma deneyimi ve o yapıyı inşa ederken senin kendi tercihlerin nelerden besleniyor? Hem mimari tercihler hem estetiğe dair olan tercihler hem de mühendislik yaklaşımları bakımından bütün bu üç şey birbirini nasıl besliyor vesaire bunu konuşacağız. Aslında. Ama onun ondan önce şeyi konuşuyor. Biraz İzmir çekiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu anlamda. İzmir'i her zaman çekiştirebiliriz. Aha, Öğrenecek evet. çok şey var, <gülüyor> değil mi? Ee, biraz de... belki şeyden bahsedebilirsin. Hem kendi e, kişisel eğitiminden, biraz e, hayat macerandan bahsedebilirsin. Sonra şehre devriliriz olayı. Sonra da o bahsettiğimiz, yani konuşacağımız söylediğim yapı üstüne belki konuşmaya başlırsın. Tabii ki memnuniyetle. Ee... Üniversite eğitimimi Amerika'da yaptım, Houston'da, hı hı. Ee, Houston Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudum. Daha sonra bir alt, e, yanlış hatırlamadan bir yıl kadar bir New York'ta çalıştım inşaat mühendisi olarak, çevre planlama ve e, peyzaj işlerine de girdim. E, çok farklı şeyler yapmayı seviyorum. Tek bir şeye odaklandıktan sonra e, başka şeylerin içerisine de işe giriyorum. Dolayısıyla o anlamda çok yönlü olmaya çalışıyorum. New York'ta bir süre çalıştıktan sonra bir kısa bir süre için İzmir'e geldim. E, New York'tan İzmir'e geçiş tabi ciddi bir e, kültür şoku yaşattı bana. E, bir buçuk sene kadar dayanabildim. Sonra bir kısa bir İstanbul macerasından sonra Amsterdam'a taşındım. Ve orada bambaşka bir iş yapmaya başladım. E, i̇nternet teknolojileri üzerinde iş geliştirme yaptım. E, oradan e, tekrar e, Türkiye'ye dönme kararı aldığımda e, artık Biraz daha pişmiş, biraz daha e, iş hayatını tanımış ve eskisi kadar da e, maksimalist olmayan bir düşünceyle İzmir'i daha kalender bir bakış açısıyla geldim e, ve burada e, inşaat işlerine tekrar döndüm. Bu sefer daha müteahhitlik tarafında işin yer almaya karar verdim. Zaten... Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ya bir tek o da değil galiba, başka bir merak ve uğraşım var. Şimdi ben bunu söylemezsem olmaz. Çünkü bir radyo programında bu e, radyoculuk gibi telsizciliğim. Artık sen onun adını koy <gülüyor> ve benim kafamı vurulması gerekiyorsa da bu anlamda vur. E, bir de öyle bir şeyle e, uğraşıyorsun. Öyle ilginç bir meseleyle de uğraşıyorsun. E, ondan da belki biraz bahsetmen iyi olabilir. E, ya evet. Elektronik de her zaman benim hobimdi. E, ve böyle Türkiye'de çok fazla bilinmeyen, e, çok fazla yerleşmemiş ve çok fazla üyesi olmayan bir hobi edindim. Bu amatör telsizcilik. Hı hı. E, tanımlaması çok zor ama e, telsizle konuşmayı her zaman sevmişimdir hı hı. küçükken. O çocuksu yanımı herhalde e, çok bastırmadım. Hı hı. E, fakat amatör telsizcilik çok geniş ve e, kapsamlı ve derin bir hobi. Hı hı. Şimdi biraz daha niş bir e, hobi oldu artık birciğime göre. Ya yani benim hatırladığım bir vardı, bir, bir kesintisiz yayın maratonu gibi bir şey yapıyorsunuz. Yarışmalar ortaya... var evet, kontestler var. Bunlar 48 saate kadar süren hı hı. yarışmalar. Hı hı. Burada dünyanın çok uzak yerleriyle çok sayıda iletişim kurup, çok kısa iletişimler ve birbirine puan ve numara vererek, çağrı işaretlerini karşılıklı olarak birbirine vererek yapılan bir yarışma ve bu en kısa zamanda en çok irtibatı kurabilmek ...ve ne kadar uzakla konuşabilmekle ilgili bir şey. Evet, kolay anlaşılmıyor. Yani böyle çok basit özetlediğinizde ama... ...gerçekten adrenalin yüklü bir aktivite. Tabii bunun şöyle bir avantajı var. Bu tarz iletişimlerde çok iyi bir telsiz istasyonu olması gerekiyor. iletişim konusunda çok kısa bir zamanda... ...çok fazla bilgiyi aktarabilme konusunda da bir yetkinlik sahibi olmak gerekiyor. ya Bu yetkinlikle ne yapıyorsun diye sorabilirsin... İnternet var, telefon var, Whatsapp var, Viber var. Birçok iletişim aracımız var elimizde ve bunların hepsi çok hızlı, verimli çalışıyor. Amatör telsizlikte de e, bu tarz bir iletişim var ama her şeyi kendi imkanınla sağlayabiliyorsun. Hı. Herhangi bir arada bir aktarıcı veya servis sağlayıcı olmadan, kendi telsizin ve te anteninle hiçbir altyapıya bağımlı olmadan dünyanın bir ucuyla, diğer ucuyla görüşebiliyorsun. E, bu tabii kişisel bir haz veriyor öncelikle, bunu yapabilmek, bunu başarabilmek. Ama diğer taraftan da bir sosyal sorumluluk tarafı var, e, bir afet anında özellikle. Bütün altyapı çöktüğünde ki Allah korusun, 99 depreminde bunu yaşadık. E, cep telefonları çalışmıyor, elektrikler kesiliyor, sel basıyor. E, birçok bir, bir olumsuzluk olduğunda sadece ve sadece kendi imkanlarıyla iletişim sağlayabilen istasyonlar e, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olabiliyor. Bu durumda amatör telsizcilere çok iş düşüyor. Biz bu anlamda sivil savunma gönüllüsüyüz hı hı. ve e, hatta bu binada bir de böyle bir e, acil afet haberleşme istasyonu da kurduk. Bu anlamda bunu da söylemiş olduk. Yani Aksoy plaza bahsederken bir şekilde bu bilgiyi de vermiş olduk yani ama diyorsun ki belli bir süre yurt dışında da işte hem deneyim kazandıktan hem de bulunduktan sonra bir kalender ruh haliyle tekrardan İzmir'e geri dönüp bu yapı yapma hı hı. işinin, yani işinin başladın mı demek doğru olur Yoksa hani devam ettin mi? Bıraktığın yerden çünkü hani kendisi olduğunu söylemiştin inşaat olduğunu söylemişsin. Peki burada bu anlamda yapı yapmanın zorluğu ya da birazdan tasarımla ilgili e, mevzulardan bahsedeceğiz. Yani Hı. bir tasarımcı olarak e, İzmir'de bu coğrafyadan bahsedelim. Bu işi yapmanın mesela zorluğu ya da kolaylığı ya da keyfi ya da derdi neler? Onlardan bahsetmek ister Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. bir e, Benim İzmir'e dönüşüm bir önceki kadar travmatik olmadı bu sefer çünkü çok yoğun çalıştım ve sıkılmaya İzmir'in kültürel anlamda işte New York'la karşılaştırıldığında eksikliklerini hissetmeye pek vaktim olmadı çünkü buraya dönüş sebebim zaten babamın emekli olmaya hazırlanması ve işleri çok büyük bir proje olarak soy Plaza'nın ciddi anlamda benim çalışan bir, bir şekilde buna kanalize olup bu bina ile ilgili büyük bir çaba sarf etmem, çaba sarf etmemi gerektiriyordu. Ee, onun için hani biraz böyle kader işi oldu bu buna buraya gelmek. Şimdi inşaatçılık konusunda bir tecrübem yoktu o zaman, sadece inşaat mühendisliği ve iş geliştirme de vardı. Ve çok hızlı bir şekilde müteahhitliği öğrenmek zorunda kaldım. Bunu yaparken iş başa düşmüğü için bazı ufak tefek tasarımlar yapmaya başladım. Mimari iş tasarımlar ki benim aslında hiç e, konularda çok ciddi bir e, tecrübem olmamasına rağmen babamdan gelen görgü e, biraz da böyle kendi merakımdan dolayı mimariye olan merakımdan dolayı böyle alaylı bir mimar oldum hı hı. kısacası. Çok uzatmadan anlatırsak. Hı hı. Şimdi orada e, bu inşaatın e, son dönemlerinde e, tamamen ben e, bir şekilde bu binayı bitirdim diyebilirim. Ee, ama bu aşamada e, bunu yaparken edindiğim biraz mimari tecrübeleri artık e, hem müteahhitlik hem mimarlık bunu bir şekilde kombine edip e, kendi işlerimi yapmaya karar verdiğimde e, bu, yani sonuçta bir, e, bu tecrübeden dolayı bir mimar oldum ve şimdi artık yeni projelere giriyorum ve villa projelerini yapıyorum daha çok çeşmede. Ee, tabii formal bir eğitimim olmadığı için mimaride her şeyi deneyerek, yaparak, görerek, e uygulayarak anlamam ve tecrübe edinmem gerekiyordu. Şey Bazı tecrübeler e çok acı oldu tabii, çok zor oldu. <gülüyor> Ondan biraz <gülüyor> Özellikle da Özellikle <bahsedeceğiz>. İzmir tabii. <gülüyor> Şimdi onu soracaktım tam da. Mesela hani şehir ortamında İzmir'le ilgili genel klişeler vardır ya işte kimse şey yapmaz işte bu şehirde hiçbir şey olmaz, insanı rahattır, kimse bir şeyin peşinden ekstra koşturmaz. Bunlar bir yanda var, bir de e, genel bir şikayet de hani yaptırtmazlar e, istemezler. Işte, evet, <gülüyor> aynen öyle. O mantıkta böyle bir durum vardır. Böyle diye kırşeler e, dinlendirili sürekli şehirle ilgili. Hoşta işte bir hani şehrin içine girdikçe, yani 4 milyonluk bir kentten bahsediyoruz aslında. Burada e, bu genel kanı her ne kadar bazı sebep yani nedensiz olmayan sebeplerden e, yerleşmiş olsa da insanların zihnine pek çok insan da pek çok şey yapıyor aslında bir anlamda Tabii. ama belli bir mücadele vermek gerekiyor genelde galiba belki o rahatlığın yani şehrin sunduğu rahatlığın e, beklenti olarak yarattığı şey hani pek çok şeyin daha kolay Hı. keşke olmasına dair yani keşke her şey daha kolay olsa işte bu kadar uğraşmaya gerek var mı falan gibi bir şey ama bazı insanlar da uğraşarak işte o akıllarındaki şeyi yapıyorlar. E, İzmir e, tüm Türkiye özellikle İstanbul'a ciddi bir e, e, beyin kaynağı e, İzmir'deki e, kaliteli e, iş gücü yeni mezunlar olsun e, ve burada çok kısa çalışıp da İstanbul'a taşınmak isteyenler olsun. İzmir'de iş imkanları sınırlı olduğu için tabii ki İstanbul'a ciddi bir göç söz konusu. Evet. Hatta hep arkadaşlarımla şakalaşırım. İstanbul'da herkes İzmirli diye. <gülüyor> e, yani birçok büyük firmanın başında yaratıcı ajanslar olsun, sanayi olsun, bankacılık olsun hep İzmirli isimlerle karşılaşıyoruz. E, o yüzden de İzmir biraz içi boş bir şehir bu yüzden. Evet. Üretip üretip İstanbul'a gönderiyor. Ama tabii bu e, moral bozucu bir şey olmasına rağmen aslında bir de bir avantaj da yaratıyor. E, rekabet ortamı burada İstanbul'daki gibi değil. Çok daha e, bakir bir yer. Burada yapılabilecek çok iş var, çok fırsatlar var. E, biraz cesaret etmek gerekiyor. E, tabii e, maaşlı bir çalışan olarak bu cesareti göstermenin bir anlamı yok. Çünkü İstanbul'da yaşam... E, hep şikayetlerini duyuyoruz. Çok zor, işte trafik yoğun, bir yerden bir yere varamıyorsunuz e, falan filan. Yani sonuçta kalabalık bir şehir ve bir takım olumsuzlukları var. Ama İstanbul'da yaşayan da İzmir'e dönmek istemiyor çünkü İzmir'de aradığını bulamıyor. E, eğer girişimciyseniz İzmir'deki boşlukların ne olduğunu tespit edip bunları bir fırsat haline getirip İzmir'de çok güzel şeyler yapmak mümkün bu anlamda belki senin işte yaptığın şeye bir e, buradan bir zıplayabiliriz. Tabi. Yani standart anlamda bir yapı yapmak ya da şehrin mevcut yapılı çevresini oluşturan bina yapma gelenekleriyle e, işleyen bir süreci yeniden türeterek bir bina yapmaktansa bir süredir e, uğraştığın oldukça da e, zor bir e, yapı projesi var e, aslında. Belki ondan bahsetmek ilginç olur çünkü hani yani şimdi Çeşmeli bir e, bina projesi bu. E, yani bildiğim kadarıyla söyleyeyim. geri kalanını sen tamamlarsın. Ee, orada da çok yoğun bir e, yapı yapma e, işi var. Yani işte evet. hani İzmir, e, Çeşme bakınca evet. zaman İzmir midir e, sorusunun da sorulabileceği e, yani herkes tarafından e, yani tartışması kabul edilen bir şey aslında. Ondan biraz bahset istersen evet. çünkü e, hem arsa olarak radikal e, bir ya da zor bir arsa. O zor arsayla mevcut koşullar içerisinde yani yönetmelikler vesaire ve kurallar içerisinde senin baş etme biçimin oldukça radikal. Ama sonuç olarak yarattığın şey de bütün bu uçların sonucunda kendi özgün estetiğine sahip olan bir şey. Belki estetik yaklaşımından bu anlamda da bahsedebilirsin. Tabii ki. Bahsetsene ne ol garip şey. <gülüyor> şu anda yaptığımız <gülüyor> bina gerçekten çok garip bir bina. En azından şu an öyle algılanıyor. Ee, kaba inşaatı bile e, çok ciddi e, e, ilgiye e, odak haline geldi ve hı hı. daha çok inşaat mühendislerinden telefon alıyorum şu anda hı hı. bu binayı nasıl yaptınız diye e, ama önce şuna değinmek istiyorum şimdi Çeşme aslında ya ben e, doğma büyüme İzmirli olduğum için hı hı. yazlarım hep Çeşme'de geçti İzmirli'nin de 3 e, ayı Çeşme'de geçer meşhur ee, Şehir boşalıyor Aynen <gülüyor> e, O yüzden çeşmeyi çok iyi tanıyoruz ama çeşme çok değişti Çeşme artık İzmirli'nin sayfiyesi değil İstanbullu'nun sayfiyesi haline geldi Ve biz İzmirliler aslında çeşmede çok daha hazırlıktayız şu an. O anlamda İstanbulluların ilgisini çeken e, Ve onları onların yani İstanbul'da çok popüler olan bir e, Tatil beldesi olduğu için e, Biraz da aslında İstanbul piyasasına burada hizmet ediyor gibiyiz hı. Hatta öyleyiz e, gibisi fazla. E, o yüzden burada radikal ve e, İzmir'de çok fazla yapılmayan daha doğrusu hiç yapılmayan e, tasarımları ve uygulamaları ve e, evleri diyelim e, yapabilmek için bir fırsat olduğunu gördük. İzmir'de bir firma olduğumuz için de İzmir Çeşme'ye de yakın olduğumuz için bu vizyonu çeşmede uygulamanın mantıklı olduğunu gördük. Fakat tabii ki biz, buna, biz bunu yapmaya karar verdiğimizde kendimize yeni bir kulvar açıyoruz diye düşündük. Çünkü yaptığımız tasarım ve projeler Türkiye'de gerçekten eşi olmayan projeler ve bunu uygulamanın en ideal yeri ve bölgesi çeşme bence. Hmm. Dolayısıyla biz de bu işe soyunduk ama bunu yaparken çok zor şartlarla karşılaştık. Yapacağımız projeler vizyon olarak çok geniş, tasarım olarak çok ilerici ve iddialı ama bunları sınırlayan çok ciddi yönetmelikler ve artık alışılagelmiş şeyler var. Bunlar Bunlardan bir tanesi imar yönetmeliği ve size bir kutu yapmayı dikte ediyor bunu da anlamak, anlamak mümkün çünkü e, hep kaçak kat çıkma, işte balkon kapatma gibi şeylerle belediyeler uğraşmak zorunda kaldıkları için bunu mimarlar tarafından yapılamaması için ellerinden geleni yapmışlar ve bize çok sınırlayıcı mimar yönetmelikleri koymuşlar. Bir de onun üzerine tapu kadastro ve işte şehir plancılarının belediye bünyesinde çalışanların arsa parselasyonlarında yaptığı yanlış uygulamalardan dolayı ııı e, bir bakıyorsunuz ki bütün evler aynı olmuş. Apartman gibi evler çıkmaya başlamış. Villa ama karşıdan baktığınızda apartman. Bu sınırlamalarla karşılaştığımızda e, yaratıcılığın e, bu kuralları delmeden bu sert kurallara ve hani sınırlamalara rağmen güzel bir ürün çıkartma konusunda bizi çok zorlamaya başladı ve hatta bu hem bize maliyet olarak yansıdı hem de e, tasarım sürecini biraz uzattı. Bir de ama o zorlama mevzusu e, kendi bütün hani estetik bilinini de beraberinde getirdi. Bir mühendislik mühendis olarak seni de galiba hem mühendis olarak da farklı şekillerde düşünmeye ve belki de e, nasıl diyelim alışıldık olanı e, yapmamaya iterek özgün olanı yaratmanın yani o radikal koşulun içerisinden o özgün olanı yaratmak konusunda seni tek bir nokta itti gibi görünüyor. Belki şey yer, yersiz ve e, her zaman da yetersiz olacaktır. Yani bir yapıyı sözle tarifliyor olmak. E, hmm. hani, tabi işte şöyle görünüyor, böyle görünüyor vesaire falan evet. diye. E, ben tepek güncel tutamıyorum ama <gülüyor> bir nokta e, paylaşmak isterim e, ya da belki bittikten sonra ama bir yapı, işte, evet. tekrardan bir röportaj yaparız ve ee, o zaman onu konuşuruz e, tekrardan. E, ama mesela şeyden belki bahsedebilir yani şundan bahsediyorsun. E, eğime dik gelen uzun bir dikdörtgen e, arsa parselasyonu bu yüzden de e, mecburen bir apartman e, görüntüsü. E, görüntüsü ve bunu kırmak için e, devreye hem de katlan. Aynen öyle. Senin yapı kitlesini kırman <gülüyor> ve e, yaklaşık 8 metrelik bir e, konsol e, yaratman evet. anlamda ve Yapım sistemini de zorlamıyorsun aslında. Yapım sisteminin imkanlarını mümkün kılabilirsin. Yani o imkanlar içerisinde o yapıyı mümkün kılabilmek için bütçeyi, süreyi e, ve mühendisliği zorluyorsun o tabii. anlamda. Tabii, e. tabii, tabii. Şimdi yani şöyle bir şey var. E, aklın yolu bir. Parselasyonda e, çok ciddi hatalar yapıldığı zaman bu bize maliyet olarak yansıyor. Mesela örnek vereyim, yurt dışında e, dik bir yamaca yapılan evlerin parselasyonu yamaca paralel olarak yapılır. Hı hı. Dolayısıyla bu noktada binanın uzun cephesinin tümü hem manzarayı görür, hem e, bahçe sirkülasyonu kolay olur, dik bir e, dolaşım olmadığı için hı hı. Hem bahçe çok kullanışlı olur, hem bina yüksekliği daha az olur, hem ko aşağınızdaki komşu sizin manzaranızı engellemez. Bunun gibi birçok e, artıdan dolayı bu yamaca paral paralel parselasyonun yapılması en doğru, e, en mantıklı şey. Fakat bir şekilde bu parselasyonlar e, yurdumuzda, özellikle çeşmede e, dar ve uzun şekilde yapılıyor ve o yüzden de çok fazla problemle karşılaşıyorsunuz. Dik yamaçlar, evin işte apartman gibi görünmesi falan filan. Yani şimdi e, Bodrum kat artık tipi kat dediğiniz noktada e, bu dar uzun e, ve manzaraya dik e, yapıda kullanamayan alanlar çıkmaya başlıyor. Yan bahçeler, büyük istinat duvarları, havuzu koymaya çalışıyorsunuz, koyamıyorsunuz. Evi öne çıkartmaya çalışıyorsunuz ki manzarayı full görebilirsiniz bunu yaptığınız zaman önde bahçe kalmıyor arkada bahçe çıkıyor kullanılamayan alanlar çıkıyor ve bunun gibi bir dizi problem ama ee, bütün bunlarla da mücadele etmesi gereken kişi tabi tasarımcı evet yani biz buluruz. bunlarla tabi karşılaşmaya başladığımızda <gülüyor> e, başımızı kaşınmaya başladık ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak sonra çevredik örneklere baktığımızda herkesin bununla aynı şekilde baş ettiğini gördük <gülüyor> Apartmanlar, önde küçücük bir havuz, olmayan bir bahçe ve çıkmaz sokak yan bahçeler. Biz de dedik ki o zaman binanın ayak izini küçültelim. Bunu yapmak için ne yapacağız? Kütleyi öne çıkaracağız, ayak izini geri çekeceğiz. Bu da sekiz metre bir konsol anlamına geliyor. Ben inşaat mühendisi olduğum halde hani bunun <gülüyor> güçlüklerini çok net biliyorum. Bazı mimarlar diyebilir ki ya yaparız neden olmasın? İnşaat mühendisi der ki, sen delirdin mi? Hı -hı. Mümkün değil. 8 metre konsol. 8 metre konsol olabileceğini bildiğim için Hı -hı. ve beraber çalıştığımız çok iyi bir statik mühendisi, Hı -hı. inşaat mühendisi bir abim, Onunla beraber çalışıp bunu mümkün hale getirdik. Hı -hı. Ve tamamen brüt betondan böyle bir bina yaptık. Tabii şimdi radyo olduğu için hayal gücünüzü kullanacaksınız Aynen. tabii ki burada ama... Ee, sen burada bütün bu bahsettiğin imkansız durumları mümkün kılabilmek için e, o mücadeleyi veriyorsun. Bir yandan da bu cesaret verici ve ilerisi için de belki kentin hem mimarlığının hem de kent hayatının daha da ilginç bir gelebilmesi için bir tekleyici bir şey olacak. Belki rekabeti arttıracak. Belki rekabet etme değil ama beraber yapma biçimleri falan da gelişebilir belli bir şeyden sonra. Olabilir. Ben o mücadeleyi verdiğin için... Sana teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Tamamen işlev üzerine kurulu bir tasarım metodolojisinden yürüyerek işlevin sonucunun da göze hoş gelen bir sonuçla ya daha doğrusu göze hoş gelen bir yapıyla sonlanması çok bizi çok tatmin etti merakla bekliyoruz Selim'e. Çok teşekkür ederim ben e, beni en azından konuk ettiğin için ve bittiği zamanda yapıyı e, paylaşmak isteriz gerçekten. Çok, Çok sevinirim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma.